İkinci bab, <gülüyor> namaz, tekbir, tekbirden evvel ve sonraki haller gibi zahir amellerin keyfiyeti beyanındadır. Taharet, beden, elbise ve mekan temizliğinden göbekten diz kapağı altına kadar setre avret edip abdest aldıktan sonra namaz kılmayı isteyen kimseye layık olan dimdik olarak kıbleye döner. Ayaklarını birbirinden dört parmak aralar. Böyle durması onun fakih olduğuna delalet eder. Ve neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anis safni ve safti Peygamber Efendimiz namazda ayağını birini dikip diğerini diğer üzerinde durmaktan ve ikisini bir araya getirmekten men etmiştir. Saft ayakları birleştirmektir ki mukarrebine fil esfadı. Birbirine bağlanmış oldukları halde ayet-i kerimesi celilesi bunu ifade eder. Saf ayağını ayağın birini dikip diğerini üzerinde durmaktır. Es-safinati es ciyad. Üç ayak üzerine durup birini diken ve süratli yürüyen atlar. Saat suresi 31. ayet-i kerime. Bu ayette geçer. İşte kıyamdayken ayaklarını bu şekilde tutar. Ayak bileklerini, dizlerini ve belini de dik tutar. Başını da isterse iki omuzu arasında dik tutar. İsterse göğsüne doğru biraz eğer... Az evmesi huşuğa yakın olduğu gibi gözünü de sağa sola bakmaktan korur ve secde mahalline diker. Hatta icab, icabında önündeki duvara daha çok yaklaşır. Eğer duvar yoksa önüne bir çizgi çizer. Böyle yapması hem gözünü korur hem de bu sayede düşüncesi etrafa dağılmamış olur. Artık gözünün secde mahallini aşmamasına dikkat eder. Rükua varıncaya kadar bu şekilde kıyamını muhafaza eder. Kıyamın usulü budur. Bu şekilde ayakta durduktan sonra namaza girmeden önce şeytandan korunmak için Nas suresini okur. Sonra cemaat var ise evvela ezan okur. Ezan okunmayan ve duyulmayan yerlerde cemaat olsun olmasın, Hanefi mezhebinde, mezhebinde ezan okumak sünnettir. Sonra kamet ve sonra da niyet eder. Mesela öğlenin eda olarak yani kaza olmayarak farzını kılacak olan kalbiyle Allah için öğlenin farzını edaya niyet ettim der. Eda etmekle kaza olmadığını, farz demekle nafile olmadığını, öyle demekle de ilkinde olmadığını ifade etmiş olur. Bu manalar kalbinde bulundu mu niyet oldu demektir, yoksa dilde konuşmak bunların kalpte huzuru için bir sebeptir, yoksa niyetin mahalli kalptir, dille aleni söylemek yasak, gizli konuşmak, hanefilerce din alimlerinin güzel gördüğü bir harekettir. Hazreti Ömer yüksek ses ile niyet edeni dövmüştür. Tekbirin sonuna kadar bu niyeti devam ettirmeye gayret etmelidir. Namazda elleri kaldırma keyfiyeti. Kalbinden böyle niyet ettikten sonra erkekler baş parmakları kulak yumuşağına değecek şekilde ellerini kaldırır. Bu hususta bütün rivayetleri toplamak için baş parmaklarını kulak yumuşağına değim bu husustaki bütün rivayetleri toplamak için baş parmaklarını kula kulak yumuşağına değdirir, el ayalarını kıbleye çevirir, parmaklarını uzatır, ne fazla sıkar ve ne de fazla aralar, hali üzere bırakır. Şahadet parmaklarında kulaklarının yanlarına değdirir. Hadiste parmakları sıkmak ve aral aralamak rivayetleri bulunduğu için parmakları hali üzere bırakmak iki tarafın ortası olur. Tahrime tekbiri, elleri böylece kaldırıp niyeti de kalbinde hazır olduktan sonra ellerini indirdikten iftidah tekbirini alır. Sonra erkek göğsü ile göbeği arasına sağ elini daha şerefli olduğu için sol elinin üzerine koymak suretiyle ellerini bağlar. Ve sağ elinin şehadet parmağı ile orta büyük parmağını sol elinin bileği üstüne uzatır. Üç parmağı ile de halka yaparak bileği kavrar. Tekbir hakkında üç rivayet vardır. Tekbir elleri kaldırmak ile başlar. Tekbir eller kalkmış iken alınır. Tek bir eller salı verilirken alınır. Hiçbirine, hiçbirinde mani olmamakla eller salı verilirken tekbirin alınmasını daha uygun görürüm. Zira tekbir manasına kalbi bağlayan bir akit kelimesidir. Elleri birbiri üstüne koymak da bağlamak gibidir. Bunun için tekbire elleri salığı verirken başlamalı ve elleri bağlarken sona ermelidir. Aynı bunun gibi tekbirin de evveli dimdik olan eliftir. Yani Allahu ekber'deki elif harfidir ki dimdiktir. Sonu da r harfidir, ra harfidir ki düğüm gibidir. İş ile bağlantı arasında yani tekbir ile El bağlamak arasında bir münasebet kurmak mu, muma, muvafıktır. Elleri kaldırmak ise bu başlangıcın bir mukaddemesi gibidir. Binaenaleyh ellerini kaldırırken sağa sola ve öne ve arkaya sarkıtması uygun değildir. Tekbiri aldıktan sonra da sağa sola sarkıtmak yine uygun değildir. Belki hafifçe ellerini indirir ve yukarıda anlattığımız gibi bağlar. Bazı rivayetlerde Peygamber Efendimiz, bize kibbera er sadeydeyhi ve en yakra evda yumni alil yusra tekbir aldığı vakit ellerini salı verirdi. Sonra okuyacağı okuyacağı zaman yani kıraat edeceği zaman ellerini bağlar ve sağ elini sol el üzerine kordu." Eğer bu rivayet sahih ise bizim anlattığımızdan daha güzeldir. Tekbirin tarzı telaffuzuna gelince baştaki hemzeyi yukarı doğru çek çekmemek, şeddelilamı yukarıya doğru çekmek, ha'yı ötre okumak, fakat çekmemek, ekber kelimesinin başını çekmemek, ra'yı cezimli okumak, ötre okumamak. İşte tekbirin alınış şekli böyledir. Yani Allahu ekberu değil, Allahu ekber deyip bitireceğiz cezimli bir şekilde ra harfinde. Namazda kıraat. Bundan sonra istiftah duasıyla başlar. Hatta Allahu ekbere dedi, Allahu ekber dedikten sonra Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi bukreten ve esila der ondan sonra da ve cehdü ve den ve emma minezl muslimina muslimina ye kadar okur. İftitah tekbirinden sonra bunları okumak Şafii mezhebine göredir. Maliki mezhebine göre bu bütün bu duaları hatta Eûzü'yü de tekbirden evvel alır ve tekbirden sonra ancak Fatiha okur. Hanbeli ve Hanefilere göre tekbirden sonra Sübhaneke'yi okur, sonra yalnız Eûzü ve Besmele ile okur ve tekbirden evvel ve ne de sonra onları okumaya lüzum yoktur.'' Eserlerde varit olan ayrı ayrı rivayetleri bir araya toplamak için böyle yapmak daha uygundur. Eğer imama uyumuş ve imamın aralarında uzun sekteleri yok ise sükut eder. Sonra eûz Besmele okur ve Fatiha'yı Besmele ile Şafi'lere göre Besmele Fatiha'dandır okur. Hareke ve şeddelerini harfi mahreçlerinden çıkarmaya dikkat eder. Sonunda da uzatarak amin der. Fakat ve la dâlin amin deyip Vasletmez. Amin kelimesini az sonra der, eğer yani hemen öyle dalina, hemen amin, amin, a'yı şey yapıp mine geçmez diyor. Eğer cemaat değil değil de imam ise sabah akşam yatsı namazlarında aşikare okur. Cemaat ise gizli ise sabah akşam ve yatsı namazlarında aşikare okur. Cemaat ise gizli okur ve aşikare amin der. Bir dük not var. Hanefi mezhebine bir imama uyan Kur'an okumaz. Aynı zamanda be, ben, ben imam ve hem cemaat... Aynı zamanda imam ve cemaat amin kelimesinde aşikare, aşikare değil, gizli derler. İntikal tekbirinde elleri kaldırmak şafi mezhebindedir. Hanefi mezhebinde elleri kaldırmak yoktur. Sonra bir sure veya üç ayet daha ziyade Kur'an'dan okur. Kıraatın sonu ile rükû tekbiri arasında Sübhanallah diyecek kadar ayırır. Sabah namazında tival Mufassal'dan uzun surelerden akşam da kısar mufassal da Mufassal kısa surelerden öğle ilkindi ve yatsı da evsat orta sure yani buruç ve benzeri surelerden okur. Yolculuk esnasında ve müstacel hallerde sabah namazında da kafir, kafirun ve ihlas gibi sureleri de okuyabilir. Sabahın sünnetini tavaf ve tahiyyetül mescid namazında böyle kılar. Bütün bunları kılarken yukarıdaki şekilde kıyamda durur ve ellerini bağlar. Rüku ve rükû, rükû ile alakalı olanlar. Sonra rükû eder. Rükû'da rivayet riayet edeceği şeyler önce rükûa varmak için tekbir alır. Yani bu Şafii mezhebinde ve tekbir ile beraber ellerini kaldırır. Hanefi'de böyle bir şey yok. Tekbiri rükûa ininceye kadar uzatmak, rükûda avuçları açar, parmaklarını düz olarak uzatır. El ayasını dizleri üstüne kor. Hanefilere göre diz kapaklarını kavrar. Dizlerini kırmaz, dik tutar. Sırtını düz bir şekilde eğer, boynu, başı arkası düz gelir. Başını fazla eğmez ve fazla kaldırmaz. Kollarını karnından ayırır, kadın kollarını yapıştırır ve fazla eğilmez. Üç kere Subhan Rabbi al Azim der imam değilse yediye ona kadar çıkması daha güzeldir. Hanefilere göre beş, yedi, dokuz yani tek olmalıdır. Sonra Semay Allahül Men Hamide, Semay Allahu limen Hamide derken ayağa kalkar ve yine ellerini kaldırır. Şafiiye göre. ''Dimdik ayakta dururken Rabbana lekel hamdu mine'l semavati ve mine'l ardi ve mil'e ma şi'te min şey'i ba'de hu'' lekel hamdu mil'e semavati ve mil'e şey mil l ardi ve mil'e ma min şey'in ba'de Tesbih, küsuf ve sabah namazlarından başka namazlarda daha fazla uzatmaz. Sabah namazının ikinci rekatında rükudan kalkınca secdeye gitmeden muayyen dualar ile kunut duasını okur. Bu da şafilere göredir. Hanefiler yalnız vitirde kunut duasını okurlar. Hanefiler yalnız Rabbena lekel hamd yahut Rabbena ve lekel hamd yahut Allahümme Rabbena ve lekel hamd der. Fazla ziyade etmezler. Secde. Sonra tekbir tekbir ile secdeye iner. Evvela dizlerini sonra ellerini sonra alnını ve sonra burnunu yere kor. Erkek koltuklarını bacaklarını açar. Hanefilere göre erkekler secdede ayak ökçelerini birleştirir. Karnını yerden ve oyduklarından ayırır. Kadın ise bütün bunları bir araya getirir ve açılmaz. Ellerini omuzları hizasına parmaklarını sıkarak hatta baş parmağını da yanaştırmak suretiyle kıbleye doğru yere kor. Baş parmağını yanaştırmasa da beyis yoktur. Dirseklerini köpek gibi yere döşemez. Bu memnudur. Peygamberimizin koltukları altından bir oğlak geçebilecek şekilde aralık değildi. Secdede üç kere subhane rabbiyele ala der imam değilse tek olarak daha fazla söylemesi daha güzeldir. Sonra Allahu Ekber derken secdeden kalkar sağ ayağını diker ve sol ayağı üzerine oturur. Ellerini hali üzerine dizleri üstüne kor. Rabbiye firli ve rhamni ve rzukni ve ehdini ve ecidni ve fini ve fuanni diye okur. Bu celseyi yalnız... Celse dediğimiz iki secde arasındaki bu oturumlarda Hanefilere göre bir şey okunmaz. İkinci secdeyi de birinci secde gibi yapar ve teşehhüdü olmayan her rekatta secdeden tekbir ile kalkarken hafif hafif bir istirahat oturuşu yapar ve kalkarken ayağını öne atmayarak ellerini yere dayatmak suretiyle kalkar ve tekbiri kıyamın yarısına kadar uzatır. Öyle ki Allahu'nun H'sini derken oturmuş olur. Ekberin kefini de ellerini yere dayadığı zaman rğsını da yarıya doğrulduğu vakit der. Bu suretle başlangıçtan yarıya kadar tekbir ile geçmiş olur. Ve son kısmını tekbirsiz kalır ki, son kısmı tekbirsiz kalır ki, Tazime uygun olan da budur. İkinci rekatı da birinci rekat gibi kılar ve birinci rekatta olduğu gibi Eûz'u iade eder. Bu şafilere göredir. Hanefilere göre Sübhaneke okunduğu rekatta Eûz'u alınır. Diğer rekatlarda alınmaz. Teşehüd Sonra ikinci rekatta iki secde arasında oturduğu gibi sağ ayağını diker ve sol ayağı üzerine oturur. Sağ elinin şehadet parmağını salıverir. Diğerlerini kapatır, baş parmağı da sadil verebilir ve sağ dizinin üzerine kor. Birinci teşehhüdü okur ve ispatta isbat yani illallah da ila derken şehadet parmağını kaldırır. Illallah da ill ila ill ila da ila derken Şehadet parmağını kaldırır, sonra peygamber ve Ali üzerine selavat getirir. Hanefilere göre birinci teşehhütte yalnız ettehiyyâ tüyü okur, fazla beklemez. Son teşehhütün sünnetleri de aynı teşehhütün sünnetleri gibidir. Şu kadar ki son teşehhütte artık ayağa kalkmayacağı için sol oyluğu üzerine oturur. Sol ayağını altından çıkarır. Mümkünse baş parmağını kıbleye çevirir ve sağ ayağını dikerek oturur. Bütün bunlar şafilere göredir. Hanefiler ikinci teşehhütte de birincide olduğu gibi otururlar. Sonra sağ arkasından yanı görülecek şekilde başını sağa çevirir ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek selam verir. Aynı şekilde sola da selam verir. Sağa selam verdiği vakit sağındaki Müslümanlara ve meleklere selam vermeyi, sola selam verdiği vakitte solundakilere selam vermeyi niyet eder. Selam verirken namazdan çıkmaya da niyet eder. Hanefilere göre selam namazdan çıkmak demek olduğu için niyete muhtaç değildir. Selam lafzını uzatmadan kısa kesmek sünnettir. Şu anlattığımız tek başına namaz kılan kimsenin namazıdır. Tekbirlerde ve kıraatta kendi doyacak kadar sesini yükseltir. İmam olan zat fazilet için imamete de niyet eder. Eğer kendisi imam olmaya niyet etmez de cemaat ona uyarsa hem sahiz hem de cemaat fazileti ihraz ederler. Hanifelere göre cemaatte kadın varsa imamın onlara imam olmaya niyet etmesi şarttır. Aksi takdirde kadınların iktidası sahih değildir. İstiftah duaları da eûz yu, münferit gibi gizli okur. Fatiha ve Sureyi sabah namazının her ikisinde akşam ile yatsının İlk iki rekatlarında aşkare okur. Yalnız kılan da böyledir. İmam ve cemaat aşkare namazlarda amini amini de aşkare alırlar. Hanefiler gizli alır ve hepsi birden amin derler. İmam Fatiha'nın akabinde bir miktar sükût eder. Aşkare okunan Fatiha'yı dinleyebilmek için cemaat de bu sekteden istifade ederek Fatiha'yı okurlar. İster aşikara okusun ister gizli hanefilere göre cemaat imamın arkasında ne Fatiha ve ne de başka bir ayet okur. Sükut eder. imam da Fatiha'dan sonra hemen ayete geçer beklemez. Sureler aşikare okunduğu vakit artık cemaat konu okumaz dinler ancak imamın sesini duymuyorsa o zaman sureyi de okur. Aynı müfreditte olduğu gibi rükû edildikten sonra kalkarken imam ve cemaat semi Allah hülümen semi Allahu limen hamide derler. Haniflere göre cemaat Rabbena lekel hamd der. İmam rükû ve sucud tesbihlerini üçten ziyade etmez ve birinci teşehhütte tahiyyat okuduktan sonra Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed'ten fazla bir şey okumaz. Hanefilere göre tahiyyat'tan sonra bir şey okumaz. Eğer sehven okursa secdesi sehiv lazım gelir. Kasten okursa kerâti tahrimiye olur. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda yalnız Fatiha'yı okur. Namazı fazla uzatmaz. Son teşehhütte selavattan sonra duaları okumaz. İmam selam verirken hem cemaate hem de melekleri niyet eder. Cemaat da aynı şekilde imama mukabeleyi niyet ederler. İmam biraz bekler. Cemaat selamı bitirdiği vakit cemaate yönelir. Şafi'lere göre cemaat imamdan sonra selam verir. Hanifilerde de cemaat imam ile beraber selam verir. Hatta arkada kadınlar var ise onların kalkıp gitmesini de bekler ve sonra döner. İmam kalkmadan kimse kalkmaz. İmam ister sağa ister solağa fakat sağa gitmesi daha münasiptir. Sabahın kunutunda imam duayı yalnız kendisi için değil umum için yapar. Aşikare okur. Cemaat de ellerini göğüsleri hizasına kaldırarak amin derler.'' Ve sonunda ellerini yüzlerine sürerler. Hadis böyle varit olduğu yoksa kıyasa bakılırsa teşehhütte olduğu gibi eller kalkmamalıdır. Sabah namazının ikinci rekadında şafiler konut okurlar. Bu onu anlatıyor. Hanifilerde yoktur. Namazda yasak olan şeyler. Peygamber Efendimiz ayakları bir araya getirmekten veya birini boşa vermekten men etmiştir ki bunu anlatmıştık. Aşağıdaki hallerde namaz kılınması caiz görülmemiştir İka Lugat erbabına göre dizlerini dikip ellerini yere koyarak oylukları üzerine köpek oturuşu gibi oturmaktır hadis alimlerine göre de parmak uçları ile dizleri yere gelmek üzere her iki ayaklarını dikip oturmaktır Sed bu da hadis alimlerine göre gömleğin içine girip ellerini kollarını çıkarmadan rükû ve sucut ederek kılmaktır Bu Yahudilerin ibadetlerindeki hareketleri olduğundan peygamberimiz onlara benzememek için bundan men etmiştir. Giyilmesi muhtad olan bir gömlek ile kollar içeride iken ruku ve sucut yapmak elbette doğru olmaz. Her ne kadar bazıları bunun manası izarini, izarını baştan ayaklara kadar giyilen bir elbise başına alır, kollarını giymez, bu suretle ruku ve sucut eder manasındadır. Dedilerse de birinci mana daha doğrudur. Kef. Bu da secdeye giderken önden veya arkadan eteklerini toplamak demektir. Bazen saçlarını toplamak manasına da gelir. Erkekler örgülü saçlar ile namaza durmasın. Hadiste Ümürtü <gülüyor> en escüde ala seb'ati adai ve le eküffe şa'ran ve le keffen. ''Yedi aza üzerine secde etmekle bir de saç ve etek toplamamak ile emrolundum.'' Bu Buhari ve Müslüm'de geçiyormuş. Ahmet bin Hanbel gömlek üzerine kemer bağlamayı çirkin görmüş ve bunu men'uattan saymıştır. İhtisar, ellerini böğürlerine koymak demektir. Salp, ayaktayken ellerini koltuklarına koyup dirseklerini dikerek yanlarına ayırmaktır.'' Ulaştırmak, bu da beştir. Muva ve sel, ulaştırmak, bu da beştir. İkisi imamda aranır. Bir, tekbir alır almaz hemen kıraata başlamayıp azıcık beklemek. İki, kıraat biter bitmez hemen rükûa varmayıp cüz'i bir miktar duraklamak. İkisi de cemaatte aranır. Bir, iftih Tek, yani ilk tekbiri imamın tekbiriyle almamak, biraz ara ile almak. İki, selamını imamın selamına ulaştırmayıp biraz tehir etmek. Bir tanesi de her ikisini her ikisi arasında müşterektir. O da ikinci selam. Farz olan birinci selama vasletmeyip biraz sekte vermek. Hakın, sakah yani su dökülmesi olan idrarı, idrarı kendisini sıkıştır. Sıkıştıran demektir. Hakıp, hamal yani kazayı haceti olan demektir. Bu hallerde namaz kılmak mekruh olur. Bu hallerde namaz kılmak mekruhtur. Bunlar ne kadar sıkıştırırsa kerahat de o nispette artar. Hazık, dar çorap veya mest giymek. Bütün bunlar namazdaki huşuğa manidir. Açlık ile sıkıntı da bu cümledendir. Çünkü matlub olan huzur bulunmaz. Açlık halinde namazın mekruh olması... Peygamber Efendimizin iza hazretil aşu ukim ukim et til ve bil aşai. Yemek ile namaz bir araya geldiği vakit yemeği namaz üzerine takdim edin. Hadisinden anlaşılmıştır. Çünkü yemek düşüncesiyle kılınan namazdan namaz düşüncesiyle yenen yemek daha makbuldur. Ancak vakit daralır veya açlık fazla derecede hissedilmezse, o zaman namaz takdim edilir. Yine haberde varit oldu ki: La yedhulunne ahdukum es-salate wahuwa muttiqun, wallayyussaliyetne ve wahuwa qadbanun. Sizden biriniz ekşi suratlı olduğu halde namaza durmasın. Sizden biriniz gazaplı ol, olduğu halde namaz kılmasın. Buyrulmuştur. Hasan-ı Basri, kendisinde kalp huzuru bulunmayan namaz daha ziyade ukubeti celbeder buyurur. Hadis-i şerifte Seb'atu eşya fi's salati min eş-şeytan. Er-ru'afu ve en ve vtesa ves, ves, ubu, vhakaku, vtiyatu, vabesu bi seyi. Namazda yedi şey, şey şeytandandır. Onlar da burun kanaması, uyuklamak, vesvese, esnemek, kaşınmak, sağa sola bakmak ve herhangi bir şey ile oynamaktır. Ulema bu yediye şüphe ve yanılmayı da ilave etmiştir. Seleften bazıları namazda dört şey hatadır dediler. Sağa sola meyletmek, yüzünü silmek, secde mahallini düzeltmek ve gelip geçilen yol üzerinde namaz kılmak. Yine Peygamber Efendimiz namazda parmakları birbirine geçirmekten, parmak çıtlatmaktan, Yüzüne perde almaktan, rükuda ellerini birbiri üzerine koyup bacakları arasına sıkıştırmaktan men etmiştir. Nitekim Saad İbni Vakkas gibi bazı sahabe biz önceleri rükuda böyle yapardık, sonra bundan men edildik buyurmuşlardır. Ayrıca, ayrıca secdeye gideceği sırada temizlik olsun diye üflemek, eliyle secde mahallini düzeltmek, mekruhtur. Çünkü namaz içinde bunları lüzum, bunlara lüzum yoktur. Namaz kılan ayağını birini kaldırıp öbürüne dine, dine, dinelemez. Kıyamda duvara yaslanmaz. Hatta dayanağı alındığı zaman düşecek şekilde ise yaslanmakta namaz batıl olur. Fazlar ile sünnetlerin ayrı ayrı açıklanması. Buraya kadar anlattığımız ahiret yolcusunun namazda riayet ettiği Etmesi icap eden farz, vacip, sünnet, adab ve heyeti için alan bir şekildir. Bunlardan farz olanlar 12 tanedir. 1- Niyet 2- iftitah tekbiri Yani ilk allah Ekber 3- Kıyam Gücü yetenler için ayakta kılmak, 4- Fatiha suresini okumak 5- Rükuda el ayakları diz kapaklarını değecek ve beden hareketten kesilecek şekilde eğilmek 5- Rükuda tumaminet Tumaninet 6. Kavvamede itidal yani rükudan doğrulduğu zaman dik ayağa kalkmak ve vücut hareketten kesilmek. 7. Secdede tumaninet yani vücut hareketten kesilmek, secdede elleri yere koymak farz değildir. Hanefilere göre 7. Aza'nın ekserisi yerde olacaktır. 8. Celse yani secde arasında yine tumaninet sağlanacak. Şekilde oturmaktır. Mükerrerdir. 9- Son teşehhütte oturmak. 10- Tahiyyat okumak. Fatiha'nın farz olması şafilere göredir. Hanefilere göre ister Fatiha'dan olsun ister diğer surelerden olsun farz olan bir uzun veya buna muadil üç kısa ayettir. Bu da Kur'an-ı Kerim'den bir satır ile ölçülmüştür. Hanefilere göre sıra ile evvela Fatiha sonra Zammî sure vaciptir. Fakat şafilerde vacip yoktur. Rükuda tumaninet yani lazaların hareketten durması Hanefilere göre farz değil. Belki sünnet diyenler varsa da vaciptir. Bu da Hanefilere göre farz değildir. Tadil erkan hususunda iki mescit arasında bu ayrılığın menşei Peygamber Efendimiz'in huzurunda tadil erkansız namaz kılan bir kimseye 3 defa Peygamber Efendimiz kılmadın kıl diye ihtar etmesi ve nihayet adamın da nasıl kılacağım diye sorması üzerine Peygamberimizin kendisine tadil erkanı telkin eden hadis-i şerifidir. İmam Şafii buyuruyor ki bir namazın namaz olmaması için ancak farzlardan birinin eksik olması şarttır. Peygamberimizin adama namaz kılmadın buyurmasından bir farzının eksik olduğu kat'i olarak anlaşılır. Eksik olan bu farzı Peygamber Efendimiz taadili erkan olarak göstermiştir. O halde taadili erkan farzdır. İmam-ı Azam bu namaz... Bu namaz idi. Çünkü namaz olmasa Bedevi peygamber efendimizin huzurunda abes ile iştigal etmiş olurdu ki huzur-u risalette abes ile iştigal etmek memnudur. Eğer Bedevi bunu nereden bilecekti ki dersen buna cevap olarak hiç olmazsa ikinci veya üçüncü defa onun abesle ile iştigaline bizzat peygamberimiz emir buyurmazdı. Şu halde kıldığı namaz namaz idi, kamil namaz değil idi. Nitekim bir kimse için onu bıraktı, o adam değil dediğimiz zaman onun olgun bir insan olmadığını kastettiğimiz gibi. O halde namazda tadili erkan farz değil, belki vaciptir. Görülüyor ki ikisi de delillerini aynı kaynaktan almışlardır. ale bu izahatı burada der, dercetmekteki gaye bütün imamların edilleden ahkam çıkarırken gösterdikleri titizliklerine nazarı dikkati çekmektir. Son teşehhütte tahiyyat okuyacak kadar bir müddet oturmak Hanefilere göre farz fakat tahiyyatı okumak vaciptir. Çünkü Peygamberimiz İbni Mesud da tahiyyatı talim ettikten sonra bunu okur veya bunu kadar zaman durursan namazın tamamı olur buyurulmuştur. Birinci selam Hanefilere göre farz değil belki vaciptir. Binaeni Ali Hanefilere göre namazın farzları şartları hariç 6'ya inmiş olur. Bunlar iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sucut ve sonu teşehhüddür. 11. Peygamber üzerine salat getirmek, salavat-ı şerifleri okumak. 12. Birinci selam fakat namazdan çıkmak için niyet farz değildir. İşte farz olanlar bu anlattıklarımızdır. Bunlardan madası farz değil belki sünnettir ve sünnetler ile farzlar da bir heyet ve şekilden ibarettir. Namazın sünnetleri şafilere göre vacip olmadığı için farzlardan sünnetlere geçilmiştir. Fiil olarak namazın dört sünneti vardır. 1- İftitah tekbirinde elleri kaldırmak. 2- Rükua giderken yine elleri kaldırmak. Bu şafilere, göre, mahsus, şafilere mahsustur. 3- Rükudan kalkınca elleri yine kaldırmak. Bu da şafilere göredir. 4- Birinci teşehhüte oturmak. Hanefilere göre vaciptir. Evvelce anlattığımız parmak kaldırmak ve keyfiyeti sünnete tabi şekillerdir. Oturma şekilleri ise celseye tabi, gözleri muayyen noktaya dikmek, sağa sola iltifat etmemek ve bunları güzelleştiren heyet ve şekillerdir. Secdeden kıyama kalkarken yapılan istirahat celsesi bizzat maksut olmayıp kıyama kalkmaya yardımcı olduğu için bunu sünnetin asıllarından saymadık. Zikirlerden olan sünnetlere gelince istiftah duası, iki evuz besmele okumak, amin demek bu sünneti Mekke'dedir. 4. Sure okumak, hanefilere göre vaciptir. 5. İntikal tekbirleri, 6. Rükuda, sucudda ve bunlardan doğrulurken okunan dualar ve bu dualarda itidale riayet. 1. Tahiyyat ve Talavat-ı Şerife'yi okumak. Selam vereceği teşehhüte dua okumak. 2. Selam yani sola selam vermek. Bunlara biz ne kadar sünnet dedik dedikse de Bunların bazıları bazılarından kuvvetlidir. Hatta bunlardan dört tanesi secde-i sehivi muciptir. Bunlardan bir tanesi fiillerdendir. O da birinci teşehütte oturmaktır. Çünkü bu oturuş namazın tertibini ve görenlere kaç rekat namaz olduğunu anlatır. Fakat elleri kaldırmanın tanzimde bir dahi, dahli yoktur. Onun için bu teşehüt namazın bir kısmı sayılmış ve ter kinden secdeyi sehi lazımdır denilmiştir. Zikirlerden yalnız üç tanesi secdeyi sehiyi ettirir. Bunlardan da kunut, birinci teşehehüt ve okunan salavattır. Hanefilere göre salavattan secde yok, salavattan secde yoktur. Zaten birinci teşehehütte salavat okunmaz. İntikalat tekbirleri, rükû ve sucud tekbirleri ve rükû secdelerden itidal böyle değildir. Zira rükû ve sucud şekilleriyle adeta muhalif hareketler olduklarından zikir ve intikalat tekbirleri olmasa da onlarda ibadet manası mevcuttur. Zikirlerin bulunmaması onların surette ibadet olduklarını değiştirmez. Bunun için tekbirler namazın cüzlerinden sayılmazlar. Birinci oturuş mutat olan bir iştir. Bu tahiyyat okumak için meşru kılınmıştır. Onu terk etmenin namaz üzerindeki tesiri aşikardır. İstiftah duası ile sureyi terk etmek, fatiha okumak ile mamur olup adetten ayrılmış olan namaza tesir etmez. Son teşehritek de bunun gibidir. Kunut ise secdeyi sehiv ile iktiza edenlerin en uzağıdır. Çünkü sabah namazında rükudan sonra ayakta durmanın uzaması kunut için meşru kılınmıştır. Bu istirahat celsesinin teşehüd ile uzaması sebebiyle teşehüde evvel celsesi olması gibidir. Bu kunut da kendisine borç olarak zikir bulunmayan ve mutat olan Tül kıyamdan ibaret kaldı. Uzun kıyam demek de sabah namazından başka olan diğer namazlardan kaçınılmıştır. Borç olan zikirlerden boştur demekle de namazın asıl kıyamından kaçınılmıştır. Mütercimin ikazı: Bu mevzuda açıklananlar İmam Şafii Hazretlerinin görüşüdür. Çünkü Gazali merhum onun mezhebini kabul etmiştir. Bunun için burada teberrüken hülasa olarak Hanefi mezhebine göre namazın farzı, vacip ve sünnetlerini açıklamayı münasip gördük. Hanefilere göre namazın farzları 12'dir. Vasati olarak bunların a altısı şart, altısı da rükümdür. Şart olanlar hadesten taharet yani cünüp olan kimsenin, hayız ve nifastan temizlenen kadının yıkanması ve abdesti olmayan kimsenin abdest alması demektir. 2. Necasetten taaret yani bedeninde, elbisesinde ve namaz kılacağı yerde pislik var ise temizlemek. 3. Setri avret yani mahrem yerlerini örtmek, erkek göbek altından diz kapağı altına kadar kadının bilekten aşağı elleri, topuktan aşağı bacakları ve yalnız yüzü müstesna diğer bütün azalarını kapatmak. 4. istikbali kıble yani kıbleye dönmek. 5. Vakit yani her Namazı vakti içinde kılmak. Altı, niyet kılacağı namazının vaktini farz, vacip veya sünnet olduğundan kalbinden tayin etmek. Buna rükun diyenler de vardır. rükün olanlar yani namaz içerisinde fiilen yapılanlar. Bir, iftitah tekbiri yani namaza ilk duruşta tekbir almak. iki kıyam yani gücü yetenlerin ayakta kılması. Üç, kıraat yani Kur'an neresinde... Kur'an'ın neresinden olursa olsun bir uzun ve ayet veya üç kısa ayet okumak, 4 rükü yani yarıya eğilmek, 5 sucud yani alnını yere koymak, 6 kadeyi ahirede teşehhüt miktarı oturmak yani selam ve vereceği sıra, selam vereceği sırada tahiyyat okuyacak kadar oturmak. İşte Hanefilere göre namazın farzları bunlardır. Bunlardan bir tanesi eksik kalırsa namaz olmaz. Yeniden kılmak lazımdır. Ayrıca farz ile sünnet arasında farzdan zayıf, sünnetten kuvvetli olmak üzere 14 kadar vacipleri vardır. Bunlar namaza giderken Allahu Ekber demek. 2- hani, Nafilelerin hepsinde farzların ilk iki rekatında önceden Fatiha'yı okumak. 3. Nafilelerin her iki rekatında farzların ilk iki rekatlarında fatihadan sonra bir sure veya üç ayet okumak. 4. Her rekattaki farz olan iki secdeyi hemen birbiri ardında yapmak ve alnını burnunu yere koymak. 5. Birinci yani ikinci rekat kılınca teşehhüde oturmak ve tahiyyat okumak ve beklemeden kalkmak. 6. Farzların üç veya dördüncü rekatlarında yalnız fatiha okumak. 7. Tadili erkana riayet etmek, kıyamda dost doğru, rükuda ve sucudda aynıdır. 8. Sondaki teşehhütte tahiyyatı okumak. selam 9 selam lafzıyla namazdan çıkmaktır. 10. Cemaat ile kılındığı zaman sabah, cuma ve bayram namazlarının tamamında, akşam ve yatsı namazlarını ilk ikişer rekatlarında aşikare ve öğle ve ilkindi namazlarında gizli okumak. Yalnız kılan muhayyerdir. İsterse bu şekil tak. Tatbik eder, isterse hepsini de gizli okur. 11- İmama uyduğu zaman Kur'an'a ok Kur'an okumayıp sükut etmek. 12- Bitir namazının tamamı ve kunut duasını okumak. 13- Yanılırsa secdeyi i sehiv yapmak. 14- Bayram tekbirlerini almak. İşte bunlar namazın vacipleridir. Sünnetlerine gelince 1- İlk tekbir, konut ve bayram tekbirlerinde elleri kaldırmak, kulak yumuşağına değdirmek müstehaptır ve bunları gizli yapmak kadınların omuz hizasına kadar kaldırmaları. İki, imamın ardından hemen tekbir almak, ayakları dört parmak aralıklı olmak, el parmakları tabi haline terk edilmek, üç, el bağlamak, sağ eli sol elin üzerinde ve göbeğinin altında bağlar, ellerini halka eder, kadın göğsü üzerine bağlar. Dört, sübhane okumak ve akabinde evunuzu besmele getirmek ve diğer rekatlarda Fatiha'ya başlarken yalnız besmele çekmek. Fatiha bitince gizlice amin demek. Beş, sabah ve öğle. Fatiha'dan sonra uzun ikindi ve yatsıda ortada ve akşamda kısa sure okumak. 6. intikal tekbirlerini almak. İmam ise bunları aşikare almak. Rüku ve secdelerde en az 3 ve tek olarak tesbih etmek. Rüku'da dizlerini Elleriyle kaplamak, diz ve dirsekleri dik tutmak. 7. Rükudan kalkarken semi Allahülümen hamide demek ve ayakta Rabbana lekel demek. 8. Secdeye giderken önce dizlerini, sonra ellerini, sonra alnını burnu ile yere koymak. Koltuklarını açarak karnını kaldırmak. Parmaklarını birbirine yanaştırıp kıbleye uzatmak. Ve iki elleri arasında secde ederken ayaklarının baş parmaklarını kıbleye çevirerek alt kısmını yerde bulundurmaktır. Secdeden kalkarken evvela başını sonra da ellerini kaldırmak. Oturduğu zaman ellerini dizleri üstüne koyarak sağ ayağın parmaklarını kıbleye çıkırmak suretiyle dikerek sol sol ayağı üzerine oturmak. 9. Selam vereceği zaman selavat-ı şerifeleri ve bunlardan sonra dua okumak. Selam verirken orak gibi değil dost doğru yanı arkadan görülecek şekilde Evvela başını sağa çevirerek orada sonra aynı vaziyette sola çevirerek orada selam vermek. 11. Ayakta secde mahalline, rükuda parmak uçlarına, secdede yine secde yerine tahiyyat ve dizleri üzerine bakmaktır. Şayet farzlardan birinin eksik kalması namazın bozulmasına ve cezasının tahakkukuna sebep olup sünnetlerde böyle bir mahsur bulunmaması bakımından Farz ile sünnetlerin ayrılması zaruri fakat sünnetlerin hepsi istihbab ben meşru olup terklerinde ceza bulunmadığına ve her birinin ifasına mükafat bulunmadığına göre sünnetleri de yek diğerinden ayırmaya ne lüzum var dersen bilmiş ol bilmiş ol ki sünnetlerin sevap ve ikap ve istihbabta müşterek olmaları aralarındaki farkı kaldırmaz Aralarında derece farkı mevcuttur. Biz bunu sana şöyle bir misal ile açıklayalım. İmamın tam manasıyla bir insan olabilmesi gizli kuvvetleri ve görülen azaları iledir. İnsanın görülmeyen gizli ve iç kuvvetleri hayat ve ruhtur. Görülen kuvvetleri ise beden ve azalarıdır. Bu azalardan bazılarının yokluğu insanın yokluğu demektir. Kalp, ciğer, beyin ve yokluğu ile insanın hayatı yok olan diğer bazı azalar gibi bazılarının yokluğu ile hayat yok olmaz. Fakat hayatın gayesi kaybolur, dil, göz, el ve ayak gibi. Diğer bazıları ne hayatı ve ne de hayatın gayesini kaybeder. Ancak onların yokluğu ile insanın güzelliği kaybolur, kirpik, kaş, sakal, renk güzelliği gibi. Diğer bir kısmı da var ki bunlar bunların hiçbiri hatta güzelliğin aslı da kaybolmaz. Yalnız kemali kaybolur. Kaşların yay gibi hilal şeklinde olmayışı, sakal ve kirpiklerin siyah olmayışı, azalar arasında sübün bulunmaması, renkte kırmızı ve beyazın karışmaması gibi görülüyor ki bunlar ayrı ayrı derecelerdir. İbadetler de aynı bunlar gibi. Sahibi şeriatın tertiplediği suret ve şekillerdir. Biz de bunları kazanmak için ibadet ederiz. İbadetlerin ruhu ve batını hayatı ileride tafsilatıyla izah edileceği üzere huşu, niyet, huzuru, kalp ve ihlastır. Biz şimdi namazın azalarındayız. Kıyam, rüku, sucud ve diğer rükünler. Tıpkı bedenin kalbi, ciğeri ve başı gibidir. Zira erkandan bir tanesi bulunmazsa namaz yok olur. Bu yukarıda anlattığımız elleri kaldırmak, tah duası ve birinci teşehhüt gibi sünnetler ise bu bedenin eli, ayağı ve gözü gibidir. Bir insan bu ağzaların yokluğu ile her ne kadar insanlıktan çıkmazsa da hilkati bozulup sevilmeyen bir şekil aldığı gibi bu sünnetleri terk ederek namaz kılan, padişaha elsiz ve ayaksız, kör, topal, köle hediye eden kimse gibi olur. O sünnetlere tabi olan heyetlere gelince bunlar da kaş, sakal, kirpik ve renk gibi güzellik sebepleridir. Aralarındaki zikir ve dualar da sakalın şekli, kaşların yay şeklinde olması gibi güzelliği tamamlayıcı amillerdir. Senin zatında... Senin katında namaz meliklere yaklaşmak için onlara takdim edilen güzel cariyeler gibi kendisine yaklaşmak için meliklerin melikine takdim edilen bir hediyedir. İşte bu hediye önce Hazreti Allah'a arz edilir. Sonra da sonra da kıyamet gününde sana iade dedi. Artık sen muhayyersin. İster onu Sure, i̇ster onun suretini güzel yap ister çirkin. Güzel yaparsan senin için çirkin yaparsan da yine senin içindir. Sakın fakih olup sünneti farzdan ayırmak ile bunun terkinden bir şey lazım gelmez deyip sünneti terk etmeye kalkışma. Sana yakışmaz böyle yapmak tabibin gözün şaşılığı ve tomurcuklanması insanın bedenini iptal etmez demesine benzer. İşte sünnet, heyet ve edepleri de böyle anlamak lazımdır. Kıyamet gününde insanın ilk hasmı rükû ve sucudu tamamlan, tamamlanmayan namazdır. Beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin der. Bu dediğimizi iyice anlayabilmen için erkan Salat'ın kemalinde anlattığımız haberleri iyice oku.